Rab bizni ilim ve fehmem ve alhıkni lis salihin. Bismillahirrahmanirrahim. La yedur ma asmihi shay'un fil ardı ve la fis Değerli müminler, bu haftaki konumuzun adı komşuluk hakları hakkında olacaktır. Yüce Rabbimiz komşunun komşuya olan hakkını Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde belirtmiştir. Komşuya eza cefa etmemenin her Müslümanın görevi olduğunu, kardeşlik görevi olduğunu belirtmiştir. Peygamberimiz bu konuya bir ümmetinin dikkatini çekmiş ve kendi hayatında göstermiş olduğu uygulamasıyla bu durumun nasıl olması gerektiğini Müslümana, mümin'e yakışan şeklini, şemalini bizzat yaşayarak göstermiştir. Bu manada olmak üzere yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ve ibuddullah ve la tüşriku bihi şey'en. Allah kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ve <gülüyor> bil valideyni ihsana anne babaya da iyilikte bulunun. Ve dil qurba Yakınlarınıza iyilikte bulunun. Vel yetame, yetimlere iyilikte bulunun. Vel mesaki, yoksullara iyilikte bulunun. Vel cari, dil kurba, aranızda akrabalık bağı olan komşularınıza da iyilikte bulunun. Vel caril cünub, uzakta da olsa, Komşularınıza Uzakta bulunan komşularınıza Veya az ötenizde bulunan komşularınıza iyilikte bulunun Ve sahibi bilcem Yanınızda olan Arkadaşlarınıza iyilikte bulunun Ve binis sevil Yolculara iyilikte bulunun ve meleket eymanukum ellerinizin altındakilere iyi davranın, onlara iyilik yapın, onlara iyilikte bulunun. İnallah la yuhb'u man kana muhtalan fakura. Teala kendini beğenmiş, gururlu, kibirli övünen kendi kendini öven övünülmek isteyen kişiyi sevmez. Gururlu, kibirli, kendini beğenmiş, kendini toplumdan üstün gören insanı Allahu Teala beğenmez, sevmez. Çünkü Müslümana kula yakışan şey mütevazı Olmasıdır. Alçak gönüllü olmasıdır Haddini bilmesidir İnsanları sevmesidir İnsanların haklarına, hukuklarına riayet etmesidir <gülüyor> Kendisi için istemediğini Başkası içinde istememesidir Evet Bu konuyla ilgili olmak üzere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyorr ki mazal cibril cibril yoysini <gülüyor> bil ca hatta zanantu enne seyuarithu cibril gelip gidip bana komşuluk haklarından bahsetti Cebrail Ne zaman gitse gelse uğrasa vahiy getirse benimle konuşsa aman komşuluk haklarına riayet edilsin bu Allah'ın emridir diye söyledi. Aman ümmetine söyle aman kendinde dikkat et komşuluk haklarına dikkat edin komşuluk haklarına riayet edin komşunuza eza, cefa göstermeyin, mümin kardeşler olduğunuzu unutmayın diye, her bir seferinde Cebrail Peygamberimize tavsiyelerde, nasihatlerde bulundu. Allah'tan bu manada vahiyler getirdi. Değerli kardeşlerim, bugün maalesef arasında kan bağı olan insanların bile kardeşlerin bile hakla birbirlerinin haklarına, hukuklarına riayet etmediklerine şahitlik ediyoruz. Özellikle dünyevi meselelerde miras paylaşımında kardeş kardeşi <gülüyor> maalesef alt etmek istemekte, onun hakkına konmak istemekte, daha fazlasını almak istemektedir. Genellikle böyle bir arıza vardır. Bırakın komşu haklarını, kardeşlik hakları dahi, maalesef günümüzde riayet edilmeyen haklar arasındadır. Hak hukuk, maalesef kardeşler arasında İslam'ın öngördüğü gibi, emrettiği gibi gözetilmemektedir. Bu haklara riayet edilmemektedir. Halbuki Allahu Teala aranızda kan bağı olmasa bile komşunuzun hakkına riayet edin. Ona eza cefa etmeyin. Hiçbir şeyle evden sokağa attığınız bir artık bir çöp komşuya eziyet eder evinin önüne park etmiş olduğun bir araba eğer onun da arabası var ev önüne park etti. Kapısının önüne park ettin. Adamın geçmesini engelliyorsun. Hastası olsa ambulans bile yaklaşamayacak durumda. Kapısının önüne yolunun önüne arabayı park ediyorsun. Bunlar yanlış şeyler. Bunlar hukuku Maalesef hak hukuk riayeti, e, riayeti olmayan görüntüler. Bunlar Müslümana yakışmayan görüntüler. Daha başka neler? Mesela insan komşusunun evini gözetlerse bu da onun hakkına girmektir. Kapıya geldi bir şey isteyecek, şöyle evin içerisine doğru Bakayım ne var ne yok derse bu da komşuluk hakkına ters bir şeydir. Halbuki yapılması gereken şey kapıyı vurduktan sonra geri çekilmek, evin içerisine bakmamak, önümüzü kapının e, olduğu yöne doğru değil tersi istikametine dönmek. Olur ki Komşun kapıyı açtığı zaman içeride, içerisinde, Evin içerisinde Görülmesini istemediği bir durum Kapı açılınca görülebilir Bunu da arzu etmez kimse O yüzden biz Komşu kapı çaldı pat diye açtı düşünmedi Biz bütün bunların hesabını yaparak Kapıyı çaldıktan sonra Kapıya arkamızı dönelim ki Çıktıktan sonra O kardeşimiz komşumuz onunla konuşabiliriz. Derdimizi ona anlatabiliriz. O yüzden bunlar da hak hukukarıya ait etmemektir. Başka tür şeyler de var. Mesela komşunun avlusunu, içerisini tamamen görecek şekilde o bölüme pencere açmak. Yani bunlar aslında önceden çok dikkat ediliyordu. Yani komşunun avlusu evinin içerisi e, görülecek şekilde oraya oraya doğru evimizden bir pencere açmamız e, eskiden mülemalar tarafından da çok dikkat çekilen bir meseleydi. Bugün tabi bunlara artık dikkat edilmiyor. Artık çünkü şehirlerde yaşıyoruz, binalar, apartmanlarda yaşıyoruz. Bunu yapmak da değerli kardeşlerim pek mümkün değil. Yani iki apartman sırasının arasından yol geçiyor pencereler birbirine yakın ve bakıyor. Mecbur böyle olacak ama yine de biz e, bu imar böyle oluyor diye e, kendimizi bu konuda çok serbest hissetmeyelim. Yani her ne kadar penceremiz komşuya baksa bile e, pencereyi açıp da komşunun penceresine doğru bakmak İslam ahlakına aykırı bir şeydir. Bakmamak lazım. Perdeler çekilmesi lazım. Perdeler yani perde adam öyle oluyor ki tül sadece çekili ışığında yakmış. E dışarıdan 100 metreden adam evinde ne gidiyor ne dönüyor kim var kim yok kim ne yapıyor belli oluyor. Bunlar yanlış. Güneşliğine çekeceksin ki içeride bir setri avret olsun yani. Bunlara dikkat edilmiyor maalesef bazen ee, ne olacakmış yani o bir şey yok yani içeride olanı dışarıdakiler görse ne olur diyen insanlar var ama olur mu ya sen orada e, hanımın başını açabilir kolunu e, kısa giymiş olabilir e, bunlara dikkat etmek lazım e, karşıdan bir insan da bunu gördüğü zaman e günaha giriyor e, bunlar yanlış şeyler bunlardan azami derecede sakınmak lazım bunlara dikkat etmek lazım peygamberimiz Komşuya, komşuya iyilik etme konusunda diyor ki: Ve ahsin civara, mencavarak, tekun Müslüman, etrafında konuşlanmış oturmuş, ev yapmış, aile kurmuş ve sana bu şekilde yakın olmuş, kom, komşu olmuş insanlara iyilikte bulun ki hakkıyla Müslüman olasın. Hakkıyla. Müslüman olasın. Demek ki hakkıyla Müslüman olabilmek için muhakkak ki komşuya iyilikte bulunmak lazım. Yani nasıl iyilikte bulunabiliriz komşuya? Ya bir defa ilk önce ezanı, cefanı yapmazsın. Hakkına, hukukuna riayet edersin. Arkasından konuşmazsın. Açığını aramazsın. Bir ayıbını ortaya çıkarmaya çalışmazsın. E bir ihtiyacı olduğu Elinden geldiği kadar onu karşılamaya çalışırsın e Çünkü o komşun Uzaktaki bir kardeşin sana yetişemeyebilir ama Evinde bir yangın çıktığı zaman Komşun sana yetişir En yakın kişi odur Evinde bir kavga çıktığı zaman Uzaktaki akraban Uzaktaki annen baban kardeşlerin Haberi olmaz yetişemez ama Komşun olayı duyar duymaz gelir Yardımcı olur ayırmaya çalışır teskin etmeye çalışır. Aniden Allah göstermesin hastalık sökerlik oldu komşu hemen gelir cenaze oldu ilk koşan komşudur e çünkü onun haberi var ilk önce. Yani komşu kardeşten daha da ileridir öyle zamanlarda. Kardeşten daha da ileridir. E böyle bir komşuya kardeş gibi yaşayacağımız bu böyle bir komşuya elbette e, bizim de. E, iyi davranmamız lazım. Haklarına riayet etmemiz lazım değerli kardeşlerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki min saadetil mer'i el-carus salih kişinin mutluluğundan, huzurundan saadet ehlinden olması onun iyi bir komşuya komşuya Sahip olmasıyla da mümkündür. Yani iyi bir komşuya sahip olmak, kişiye saadet getiren, huzur getiren, yaşam sevinci getiren bir şeydir. Salih komşu. Vel merkebul muheyya. İyi huylu bir bineye sahip olmak kişinin mutluluğundandır. İyi huylu bir binek, iyi huylu bir komşu. Vel meskenul vasi'a. Geniş bir eve sahip olmak. Kişinin saadetindendir, mutluluğundandır, huzurundandır. Üç şey. İyi komşu, iyi huylu binek. Bugün tabii iyi huylu binek deyince iyi araba. iyi araba akla gelir. Önceden deveydi, attı. Ve geniş bir ev misafirin geldiği zaman ağırlayabileceğin geniş bir ev. Bunlar peygamberimizin ifadesine göre kişinin saadetindendir, mutluluğundandır, kişiye mutluluk katar. Ve bunlar en doğal insanların havayici asliyesindendir. En doğal haklarındandır, olmazsa olmaz ihtiyaçlardandır. Peygamberimiz yine başka bir hadis-i şerifinde, Komşunun komşudan emin olması babında şöyle buyuruyor. Vallahu vallahi la yu'min Allah'a yemin olsun ki iman etmiş sayılmaz. Bunu üç defa söylüyor. Vallahi la yu'min. Vallahi la yu'min. 3 defa diyor ki yemin olsun ki iman etmiş sayılmaz. Deniyor ki ey Allah'ın Resulü Kim iman etmiş sayılmaz Cevaben Diyor ki Kötülüğünden Emin Olunmayan komşu iman etmiş sayılmaz diyor Hakiki iman etmiş sayılmaz Kötülüğünden Emin olunmayan Komşu yani bir komşu Bir komşu için derse ya bu adam var ya Bundan her türlü Zarar gelir ''Buna malını güvenemezsin, canını güvenemezsin, bu adam şerli adamdır.'' dediği zaman düşünün eğer gerçekten bunun aslı varsa böyle söylenen o insanın imanı kamil değildir, eksiktir, hakiki iman değildir. O yüzden insanlar hakkımızda neler söylüyorlar buna bakmak lazım. İnsanlar hakkımızda ne diyorlar? Bir toplumun iyi dediği insan genellikle iyidir. Bir toplum insanın kötü dediği insan da genellikle kötüdür. Çünkü insanlar kötülükte birleşmezler. İnsanların yekünü birden bir kötülüğe iyilik demez. Kötülük insanların fıtratı gereği kötü olarak bilinir ve ümmet kötüye kötü der, iyiye iyi der. Öyleyse etrafımızda falan kişi nasıldır diye sorulduğunda komşularımız o kişi iyi bir kişidir deniyorsa, diyorsalar değerli kardeşlerim, o sizin için önemli bir şahitliktir. Siz Allah indinde de iyisiniz demektir. Buna dikkat etmek lazım. Ezan tabi 12-20 geçe okunacak değerli kardeşlerim. Bilmeyenler hani sabırsız olabilirsiniz ama valilik kararıyla çalışanlarımızın, memurlarımızın namaza yetişmeleri için böyle bir uygulama başlatılmıştır. O yüzden 12-20 geçe ezan okunacak. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz, Komşuluk haklarına riayet babında, insan haklarına riayet babında şu ölçüleri de bize hatırlatıyor. Bakınız buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenû ey iman edenler La yezhar kavmun min kavmin hiçbir kavim başka bir kavimle dalga geçmesin, onunla onlarla alay etmesinler. Hiçbir toplum başka bir toplumu alay konusu haline getirmesin, onları alçak görmesin, onları hor, hakir görmesin. Hiçbir aile başka bir aileyi, hiçbir mahalle başka bir mahalleyi, hiçbir şehir başka bir şehri, hiçbir ülke başka bir ülkeyi. Hiçbir insan başka bir insanı. Yani insanlar arasında da düşünsek aynı, aileler arasında düşünsek de aynı toplumlar arasında düşünsek de bu ölçü değişmez. Hiç kimsenin bir başkasıyla alay etme, onu hor görme, hakir görme hakkı yoktur. O yüzden allah Teala diyor sizden bir toplum başka bir toplumla alay etmesin. Asa eyyekûnû hayran minhum belki de onların alay etmiş oldukları o toplum Allah katında alay eden toplumdan daha üstündür. Daha güzel meziyetlere, özelliklere sahiptirler. Hiçbir kadın da başka bir kadınla alay etmesin. Kadınlarımızın zafiyeti vardır. Yani karşı karşıya geldikleri zaman hemen birbirlerinin kıyafetine bakarlar. O ne giydi, bu ne giydi. Aman yakıştıramamış, aman renkleri uyduramamış. Aman şu hale bak, aman şu duruşa bak, aman şu böyle. Yani erkeklerde de var burada. Biraz kadınlarda daha fazla. Bu oluyor. Hemen alay etme. Hemen aman hiç olmamış, yakıştırmamış bir rezalet efendim şu bu. Böyle denmemesi lazım. O yüzden allah Teala burada hiçbir toplum başka bir toplumla alay etmesin demenin akabinde hemen ardından hiçbir kadın başka bir hiç yani kadınlar topluluğu bu özellikle bunu söylüyor. Hiçbir kadınlar topluluğu başka bir kadınlar topluluğuyla alay etmesin. Özellikle kadınlarımızın zaafiyeti olduğu için burada hemen e, bunlar dile getirilmiştir. Halbuki kavim bir başka kavim başka bir kavimle alay etmesin denmesi yeterli. Çünkü o kavmin içerisinde Erkek de var, kadın da var ama özellikle kadınların da adını söylemesi kadınlarımızın bu konuda biraz daha hataya meyilli oldukları içindir. Allah-u Aley. <gülüyor> Asâ hayran minhun umulur ki belki de onların, o kadınların alay ettikleri diğer kadınlar Allah imdinde alay eden kadınlardan daha evladır, daha üstün meziyetlere sahiptirler. وَلَا تَلْمِذُوا اَنْفُسَكُمْ Birbirlerinize kaş göz hareketleriyle, el ayak hareketleriyle saldırmayın. Birbirlerinizle kaş gözle, el hareketleriyle alay etmeyin. Birbirlerinizi hor görmeyin. وَلَا تَنَابَذُوا بِالْاَلْقَابِ Birbirlerinize kötü lakaplar da takmayın. Adam sevmez. Dersin adıma. Kör Ahmet. Topal Osman. Ya adam topal olabilir ama sevmiyorsa bunu topal demeni demeyeceksin. Osman diyeceksin. Lakaplar İslam'da hürmetli olan lakaplar kişinin e, İslam örfünde kişiye takılması gereken lakap, kişinin sahip olduğu erkek Büyük erkek yani en büyük erkek çocuğunun adıyla lakaplanmasıdır. Örneğin Ahmet diye bir babanın Muhammed diye oğlu var, büyük oğlu. İslam'daki, İslam örfündeki hitap şekli Ebu Muhammed. Yani Muhammed'in babası. Bu hürmet Bu mesela önceden yaygındığı vardı. Arap toplumlarında hala bu çok yaygın. Arap toplumlarında hala bir kişiye Ahmet, Mehmet diye çağırmak biraz abes. Ne diyeceksin? Ebu Ahmet, Ebu Muhammed, Muhammed'in babası, Ahmet'in babası gibi. E, o oğlu yok. Ne yapacağız? Bu sefer kızıyla. Mesela Ebu Hanife. Hanife bir kız ismi. Ebu Hanife. Hanife'nin babası. Numan bin Sabit'in lakabıdır. Hanefi Mezhebi'nin kurucusu Numan bin Sabit Allah ondan razı olsun e oğlu yoktu kızıyla künyelendi. Bu şekilde ama insana kör, topal, naçar ee, şaş efendim aymaz ee, bilmem buna benzer kötü lakaplar takılmaz. Caiz değildir. Cahiz değildir ya Özellikle kişi kızıyorsa yani hiç caiz değildir. Ama mesela adamın adı Topal Osman diye nam saldı. Adam da bundan herhangi bir gocunma içerisinde değil, rahatsızlık içerisinde değil. Siz Osmanları birbirinden ayırmak için hangi Osman ya diye sorulduğunda ya şu Topal Osman var ya o derseniz bunda herhangi bir sakınca yok ama bunu da derken... Sadece Osmanlıları birbirinden ayırmak için söyleyebilirsin. Alay etmek için değil. Sadece onun yani ya o farkını söylüyorsun. Alay etmek için değil ama kızıyorsa yine de bundan uzak durmak lazım değerli kardeşlerim. Bi ise bi ise lismul ba'del iman İman ettikten sonra fasıklık yapmak ne kadar kötüdür. Yani bütün bu yapılanlar alay etme, hor görme, lakap takma. Bütün bunlar fasıklıktır. Kişinin imanının zayıf olduğunu gösterir. Kalbinde fısk, fucur olduğunu gösterir. O yüzden Allah Teala diyor, ne kadar kötüdür ya. İman ettikten sonra bu şeyleri yapmanız, bu hallere düşmeniz, böyle kötü sıfatları Kendinizde bulundurmanız ne kadar çirkin bir şeydir. Ne kadar. İman en güzelidir. İman öyle güzel bir şey ki iman eden insanın elinden, dilinden, komşuluğundan kimse zarar görmez. Kimse incinmez. İman eden insan gerçekten konuşurken ölçülü konuşur. Davranışlarında ölçülü olur. Hak hukuka riayet eder alay etmez, böbürlenmez, gururlanmaz, kibirlenmez. Adil olur. Çok konuşmaz. Gevezelik yapmaz. İman eden insanda bütün güzel hasletler, bütün güzel özellikler vardır. Allahu Teala diyor ki işte bu saymış olduğumuz kötü özellikler iman eden insanda olması sanki onun imanından geri dönüşü gibidir. Sanki imanına zarar verişi gibidir. İmanını azaltması, hafifletmesi gibidir. Böyle güzel bir şekilde iman ettikten sonra tekrar fıska fucura meyletmeniz ne kadar kötü bir şeydir diyor Allah-u Teala. وَمَلَّمْ يَتُبْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ İşte bu söz konusu hatalardan sayılan hatalar var ya Bunlardan kim tövbe etmezse bilsin ki onlar zalimlerin ta kendileridirler. Kendi nefislerinin zalimidirler. Neden? Bu yapmış oldukları işler ile kendilerine azap edilecek. Azabı kendisine çeken bir insan nefsinin zalimidir. Değil mi? Bir insan binasının üstünden aşağı kendini yere atsa, o şekilde helak olsa deriz ki ya arkadaş niye kendine zulmediyorsun? Neden buradan aşağı atladın? Bak ya öleceksin ya hasta yani naçar kalacaksın. Ayağın bacağın kırılacak ebvesaire. Sen deli misin? Sen nefsinin düşmanı mısın? Kendinin düşmanı mısın da bu iş yapıyorsun dersin. İşte Allahu Teala aynı şeyi söylüyor. Günah işleyerek azabı hak eden insan nefsinin zalimidir diyor. Allah zalim değil haşa. Allah azap eder ama nefsinin zalimi değil. Allahu Teala zalim değil. Allah cezalandırıyor. Niye? Diyor ki Allahu Teala seni yarattım, sende hakkım var. Seni yarattım. Senin yaşantı yaşan, yaşama şeklinde benim sözümün geçmesi lazım. Seni var ettim, seni rızıklandırdım, yoktan var ettim. Senin sahibin benim, senin amelinin sahibi benim, senin sözlerinin sahibi benim, senin tasarrufunun sahibi benim. Öyleyse sana hürriyet de verdim. İsteseydim sana hürriyet vermezdim. İsteseydim sen günah işleyemezdin. Kalbine öyle bir hürriyet, öyle bir istek, Öyle bir hareket serbestiyeti tanımazdın ama bunda sana güvenerek bunu yaptım. Sana güvendim. Sen de sen de nasıl ki sana güvenildiyse o halde davran ki Allah da seni beğensin. İyi ki güzel olmuş bu insanı yarattım. Ondan hayırlı ameller, hayırlı tasarruflar, güzel ahlaklar gördüm desin Allah Teala. Ama Allah Teala yaratacak hikmeti var. Ama insan kan dökecek. Ama insan zulm edecek. Ama insan yalan konuşacak. Elinden dilinden insanlara zarardan başka bir şey gelmeyecek. Hırsızlık, yalancılık, dolandırıcılık, her türlü ahlaksızlık, zulüm, adaletsizlik, gasp, her türlü suçu insan işleyecek. Allah Teala o zaman razı olur mu? Bu yarattığı insandan razı olur mu? Allahu Teala kötülük işlesin diye kul yaratır mı? Kan döksün diye zulmesin diye, diğer yaratıklarına işkence yapsın diye Allahu Teala kul yaratır mı? Elbette böyle istemez. Ama Allahu Teala diyor ki size cüzi bir irade verdim, hürriyet verdim. Bu hürriyetinizi aleyhinizde kullanmayın, lehinizde kullanın kendinize zulmedecek şekilde kullanmayın akıllı olun dediğimi yapın dediğimin dışına çıkmayın göndermiş olduğum Kur'an'ın dışına çıkmayın göndermiş olduğum peygamberin öğretilerinin emirlerinin nehilerinin tavsiyelerinin dışına çıkmayın Ç dışarı çıkarsanız haylazlık yaparsanız bana ne Kur'an'dan yahu bana ne sünnetten ben kendi aklım var ona güveniyorum o ne derse onu yapacağım ben bilim insanıyım bilim ne onu yaparım gibi şeyler söylemek bunlar yanlıştır. Bazı, tabi biz İslam bilme karşı değil İslam ilme karşı değil hangi bilmi kastediyoruz? Hangi ilmi kastediyoruz? Şeytani şeyler şeytani şeylere ilim dendiği de oluyor zaman zaman. Günaha mesela eee Faiz, ekonominin olmazsa olmasızdır, olması, olmazsa olmasızdır diyenler, bunlar bunu bir bilim adına, bir ekonomi bilimi adına söylemiyorlar mı? Ama Allah da diyor ki, hayır böyle de deme. Bu yanlıştır. Bu yanlıştır. Bu bilim yanlıştır. Bu sonuç, bu kanı yanlıştır. Faiz, her zaman ekonomiye zarar getirir, topluma zarar getirir, haksız kazanç elde etme yollarını açar. Paranın para kazanması demek emeğe saygısızlıktır. Alın teri olmadan, peşine düşmeden, hiç yorulmadan, elinizdeki sermayeyle, sırf hiçbir risk almadan, yatırım yapmadan, hiçbir ticari eylem, işlem yapmadan sırf paranız var diye, ihtiyaç sahibine kredi verdiniz diye ondan faiz alırsanız veya bir banka bunu yaparsa bu Allah'ın emrine muhaliftir. Bu bilim değildir, bilimsel değildir, ilimsel değildir. Çünkü Allah'ın emrine muhaliftir. En doğrusunu Allah bilir. O yüzden bunu da ekonomistler Biliyorlar ve faizi sürekli düşürmeye çalışıyorlar. Ama kökten de kaldıramıyorlar. Çünkü bunda büyük bir rant var. Büyük sermayelerin rantı söz konusu. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisinde buyuruyor ki, بِحَسَبِ اِمْرِئِنْ مُنَشَّرُ اَنْ yahqira اَخَاهُ bir Müslümanın başka bir Müslümanı, Müslüman kardeşini hor hakir görmesi günah olarak, kötülük olarak ona yeter buyuruyor. Yani bu insanı helak eder. Böyle yapmamak lazım. Çok büyük günahlar. Var. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ Sizden biriniz, kendisi için sevdiğini, kendisi, kendisi için istediğini, başka bir mümin içinde istemedikçe, hakiki iman etmiş olmaz. Demek ki diğer gamlık lazım. Demek ki, Müslümanın, Diğer Müslüman'ı düşünmesi, onu kardeş olarak bilmesi, kendisi için ne istiyorsa ona da aynı iyilikleri murat etmesi lazım değerli kardeşlerim. El-Muslimu ahul Müslim Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. La-yazlimuhu ve la-yahzüluhu, Müslüman, Müslüman'a zulmetmez. Onu ihtiyaç sahibiyken, İhtiyacıyla baş başa bırakıp terk etmez. وَلَا يَحْقِرُهُ Onu hor görmez. اَتَّقْوَاهَا huna. Peygamberimiz diyor takva buradadır göğsüne işaret ederek. يُشُعُوا يُشِيرُوا ila صَدْرِهِ Göğsüne işaret ediyor takva buradadır diyor. تَلَا rahat Bunu üç defa söylüyor. Değerli kardeşlerim ezan okundu. İşe gidecek olanlarımız da var. O yüzden fazla vaktinizi almayacağım. Cami ihtiyaçları, bu camimizin ihtiyaçları için e, Hoca Efendi kardeşimiz bize bir ilan verdi Bir yardım talebinde bulunuyor Allah yapacak olduğunuz yardımları kabul eylesin Allah Cuma'nızı mübarek eylesin Ömrünüzü mübarek eylesin Allah cümlenize hayır, selamet nasip eylesin Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva nasip eylesin Vatanımızı, milletimizi her türlü görünür görünmez tehlikelerden ber tarafı uzaklaştırsın. İslam aleminde problemi olan, derdi olan bölgelerimiz var. Bu bölgelerimizdeki barışı, huzuru en garip zamanda Yüce Rabbimiz bizlere ihsan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.